Bak, ratingin arttı, kamera geldi sana. Hadi yeni yişin. Hiç ihtiyacın yok. Hiç iht ihtiyacın yok kameraya. Ha -ha. Kendin kaydedebiliyorsun yani. Hiç. Kardeşler hiç telaşlanmayın bizim kendi özel çekimimiz var, televizyon falan durumu yok. A takım da çıkmayacaksınız yani. <gülüyor> Vallahi ben orada değildim fableye. Benim kendi şahsi benim kameralarım. <gülüyor> Siz var mı kamera? <gülüyor> Gösterimizin ikinci bölümü aslında birinci bölüm aynı sıddır.、Yani、aslında ikinci bölümü hiç gerek yok. Aynı espiriler. Seyircisinin çok önemli bir gösteri, seyircisinin çok önemli bir yeri var bu gösteride. Güzel bir cümle. Ya、yani、öyle yazıl, yanlış yazılmış. Yıllardır böyle oynuyorum. Yani <gülüyor> değiştirmeye fırsatım olmada. Seyircisi önemli bir tek yani. Seyircisi görkemli. O nedenle çok fazla yapacak bir şey yok. Sizin sizinle lezzet bulan bir şey. Ben tek başıma bunları anlatıyor olsam bile deli der. Siz olduğunuz için gösteriliyorlar. <gülüyor> Ve benim için de kültürel bir aktivite oldu hakikaten. Ben bu kadar insanı asla bir şekilde bir arada göremezdim. Bin bir şeşit adam geldi dedim ya gösterilere. Belli bir zümreye ait bir eğlence değil. Herkesinden insan geliyor. Genci, yaşlısı, akıllısı, embesili. <gülüyor> Darılmaca yok yani. Herkes burada, o nedenle kendi hikayeni anlatıp onun muhatabını bulmak mutlu ediyor. Ben kendi güldüğüm şeyi anlatıyorum bu kitleye, buluşunca mutlu oluyorum. Bazısı kızar ona derken önce kendi gülüğü anlatırken, e ben kime gideyim gülmek için? <gülüyor> Millet gülerken ben de aradan çıkıyorum işte. <gülüyor> Ve çok eğlenceli insanlar oluyor ama diyalog kurmakta şöyle bir gerginlik var. Bu işin geleneğinde sahnedekinin bir zekanın demonstrasyonu yapması, aman çok zekiyim, çok akıllıyım deyip her seferinde taşı yediye koyması bekleniyor ya. Bu nedenle bir gerginlik oluyor. Ya insanlar seninle konuşmayı reddediyor ki ben konuşmayı çok severim dedim ya. İnsan yüzü görmek için çıkıyorum sahneye. Çocuklarla falan sohbet etmek isterim. Bazen çocuk getirirler yanlarında, ebeveyni yanında olan çocukla konuşmak daha bir lezzetli. Onun kılavuzluğunda. Zor oluyor ama yani çocukla konuşmak için, çocuk kimindir falan diyorsun ki yani varsa bir kılavuzluk edecek kimse onunla konuşayım. Alan çocuğu üstlenmiyor neredeyse. <gülüyor> Sırf benimle konuşmamak için. Çocuk kimindir dedim, yok valla yok bizim. <gülüyor> Annesi blenderda yaptı yani ben karışmadım. Böyle böyle kimseler oluyor bazen. Dedim ya halinden tavrından da anlaşılır sana gelip gelmediği senin muhatabın olup olmadığı. Yazlık mekanlar daha bir gevşektir. Açık hava tiyatrolarında çıkıyoruz ya sahneye. Çeşmede ben çıkacaktım, insanlar mesela çeşmede gündüz denize giriyor, muza biniyor. Niye biniyorsa, yani muza binmek iğrenç bir eğlence şekli yani, böyle hadi hadi hadi hadi. <gülüyor> bu kadar da büyüğüne binmemiştik falan gibi, <gülüyor> salak bir şey. Meslek olarak da salak, yani ne iş yapıyorsun, muz işletiyorum falan gibi. Bir de bu soru kışın soruluyorsa, Kışta yani muz inmiş durumda içilir yani hiçbir hiç karizması yok yani muz bu işte bunu işletiyoruz adam.、E、i̇nsanlar gündüz denize kuma bilmem ne yatıyorlar kalkıyorlar oyun saati gelince tiyatroda yerini alıyor adam. Anlatıyorsun hikaye yeni bir muhatem arıyorsun karşında adam karşısında mayosundan kum çıkarıyor.、Böyle. Şimdi bu, bu zor bir şey. Gül gürmek istiyorsan gülsün istersin karşındakine bazen çok zorlar seyirci. Önemlidir sahnedeki için. Klasik bir eser bile sahneni yoksa gözü takılır sahnedekinin ön sıralara falan. Önemlidir. Gördüğü ışıktan dolayı bir kısmını göremiyorsun insanların. Doğru. <gülüyor> Uzakta olanlara da esprile çok sonra gidiyor. <gülüyor> Önemli oluyor onun için. Yani ilgini çekiyor, gülsün istiyorsun. Ben Ankara'da sahneye çıkacaktım. Bir erkek arkadaşım telefon açtı bana. Erkek arkadaşım bir tane var zaten. <gülüyor> ya erkek arkadaşım değil. Bir arkadaşım erkek. Öyle düzeltiyorum. <gülüyor> Yanlış anlaşılıyor. Cinsi bu yani.、Evet. Cinsen tercihi o yönde. Ben bir şey yapamıyorum.、Yani. <gülüyor> Ve onun kız arkadaşı var bir tane. Toparlamaya çalışıyorum. Üçümüzün iğrenç bir ilişkisi var. Heh. Evet. <gülüyor> Bunu anlatacayım yolunu yapıyor. Bunlar biz oyna gelmek istiyoruz bize yarayarlar mısın dedi tamam dedim tabii ki de başımız üstünde yerimiz var falan sizin hikayesi değil bu başka <gülüyor> dört kişilik yerler tamam dedim sevizi kim gelecek dedim kız dedi ki ben dedi annemi babamı getirmek istiyorum yalnız dedi, yaşlı insanlar gülerler mi acaba dedim ne bileyim getir bakalım. <gülüyor> Daha önce güldüler mi? Evet dedi. <gülüyor> Kaslar çalışıyor yani. Dedim sınavla almıyoruz ya anasını zaten. <gülüyor> sınavla alsak bu girebilir miyiz? <gülüyor> Herkese o çok gösteriyor. <gülüyor> Buyursun gel, sınar dedim. Geldiler yerlerin anda aynı bu teyzemiz, amcamız gibi oturuyorlar. Anlatıyorum hikayeleri. Güzel de mi gösteriyor? Bunun gibi değil. <gülüyor> Gülüyoruz bin kişiyiz. Teyze bize katıldı gülüyor falan. Amca hiç gülmüyor. Gülmiyor dediğim tımdan gülmesi imkansız. <gülüyor> Gülme çiplini çıkarmışlar amcanın ve sahneye o kadar sert bakıyor ki、yani、yar hayvan erif hayvan erif Allah belanı versin seni <gülüyor> hiç izan hiç gülmemedi hiç gülmemedi bir de kulüse geldiler tebrik için <gülüyor> tebrikler babam gülmemedi falan ya dedim o kadar amcan niye gülmüyor o saardır dedi ya. <gülüyor> Allah'ım ben böyle terestlik gibi kaldım sanırım. Ya bir kere görmeyen bir çocuk geldi ben kabartma oynamak zorunda kaldım. Şimdi bu gösterdik görüncek bir şey yok Allah'a çok şükür görüyoruz. E bir tek lütfen duyacaksın.、E, duyamayınca da peçey oluyor tabii durumla. Görmeyen çocuğu da anlatıyorum kabartma yokluyor ne anlatıyorum acaba?、E, i̇ki dakikoyu ne de ben kaçtım tabii. O vaziyette kalamazdım sanırım. Hocamayınca, sinalde sordum, nasıl buldun oyunu dedim, çok sert dedin. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin beğenileri değişik oluyor. Karşılık bulmak istiyorsun hikayene. Ben çok değişik ortamlarda çıktım. Sahne askeri ortamda falan denedim kendimi ki çok ciddi olduğundan protokolün çok ağır olduğundan bahsediyor. Ki doğru. Bir çok sanatçı arkadaşımız yapmıştır öyle hadisler, konser olsun böyle tek kişilik gösteri Yılmaz oynuyordu yani son askeri ortamda. Çok ciddi protokol olduğundan bahsediyor. Komutanlar falan oturuyor ki ben çıktım burada Floriadeki Hava Harp Okulu'nda. 500 tane subaydan sonra öğrenciler başlıyor düşün yani böyle ben çıktım hazır oldu anlattın dedim <gülüyor> daha sonra rica ettim dedim paşam ben hep rahatta anlatırım rahatta anlatırım <gülüyor> çok da gerildim yazık her kurduğum cümlenin sonunda da şey var yani yaratmacı istikbal göklerdedir <gülüyor> efendim sağ olsunlar çok ama eğlendik sonra bir kaynaştık ki güldük öldük gülmekten yani paşa artık şey dedi ya güldürme askerliğimi yakacaksın dedi. Ya. <gülüyor> Hakikaten görevden aldılarmış. Böyle <gülüyor> bir durum. <gülüyor> Sağolsunlar bir de ihtişam göstermişler bana bir oda falan tavsiye etmişler. Gene başka bir yerde çıktım askeri ortamda zane. Böyle bir orda gibi ve onun böyle bir odasını tavsiye etmişler. Ben dinleneyim diye yani ben hakikaten hazırlanan bir sanatkarım ya hafif bir pat yapayım çıkmadan falan. Tabi <gülüyor> böyle bir şey yok. Bir odaya girdim baya cibinlikli yatak vardı ya. Hani hep böyle televizyonda gazetede gördüğü gibi yaşıyorum zannediyor ya Bu herif kesin sahneye çıkmadan evvel sevişir, cibinlik koyalım <gülüyor> Halbuki ben hep oyundan sonra <gülüyor> Cibinlik var ve her şeyle ilgili talimatname vardı odada Askeri ortam biraz enteresan Ya ışığı açacaksın yanında böyle küçücük böyle bir şey var çerçeve içinde Işığı açın yandığını görün falan <gülüyor> <gülüyor> Televizyon var açın izleyin falan Yatak var yatın yazıyor ya dedim facam tuvale bir şey yazılmamış ben bırakıyordum dedim aslında <gülüyor> <gülüyor> tuvete şöyle yapın böyle yapın dergi ne oluyor kulisli olmayan tuvete olmayan tiyatro salonlarının da çıktığımı bilir insa ne sahnede alkışlanırsın böyle bravo büyük sana ulakın sana desin yürü ben bana arkada pek çişeye işaresi <gülüyor> Buna göre davranacaksın. Sahne çok kaygan bir yer biliyorsun. Yani burada hakikaten aklını kaybedebilir insan. Bir de alkışlanınca aklını kaybedersin. Gerçekten bir vokum falan zannedersin. <gülüyor> Halbuki komiklik yapıyorsan yalnızca komiklik yapıyorsundur. Yani onun, onun ekstra bir saygınlığa ihtiyacı yok. Komiklik güzel bir unvandır. Komedyen önemli adamdır. Gerçi biz sokakta hakaret olarak kullanırız da komik falan diye. O unvan bana yeter aslında. どうしてもいいです。 Alkışlamayın ya. Ben onlardan değilim ki alkışlayın değil yapmadım. Ben zaten anlatacaktım. <gülüyor> öyle alkış bızalesi vardır tabii ya. Alkışlarla yaşıyoruz falan diye. Ben normal besleniyorum. <gülüyor> öyle derler. Yüz yillardır duymuştuzdur öyle klişeleri. Ben, ben söylemem onlara. Beni sizler varettiniz falan derler ya. Beni sizler varettiniz. Özellikle şu bölge yaptı beni falan. <gülüyor> Vam'dan direkt imalattan halka satış.、Yani、beni sizler var ettiniz falan. Olur mu ya? Bir kere söyledim inandılar be abi. Halbuki ben işimi yapıyorum. Mutluyum bundan. Yani bununla da zaynettin karşılıklı. Hiç elimizin ayarı yok. Ya、yani、çok seviyoruz. Kral yapıyoruz başımıza falan. Ya da yerlerde süründürmece. Ortası yok mu bunun anasını satayım?、Ya? Beni sizler var ettiniz deyince seviliyorsun falan.、Ne? Beni sizler var ettiniz. Evet biz yaptık falan. Bak bakalım sen mi yaptın beni? Ya? Ne kadar tuhaftır ya ben sizler vaaretiniz ben içinizden biriyim derler bir de o nedir Allah aşkına ya ben、e, ben sizlerden biriyim <gülüyor> lan buna kimin onunu ya sizlerden biri olsam ne işim var burada beni ve bunu söylesem kim der yani bak sona içinizden biriymiş bir yada bu çok unyon verdik beze ben gibi <gülüyor> <gülüyor> içinizden biri bunları yapar mı olur mu ön saçmalık ya. Bir de biz eskiden çok fakirdik vardır vardır öyle bir laf çok tutar o biz eskiden çok fakirdik çok tutan bir şey şarkıcı, türküci, politik acısına kadar geniş bir yelpaze bundan ekmek yediler ki biz eskiden fakirdik herkes alkışlar vay ulan fakir bir şere Bravo ben <gülüyor> sanki övünecek bir şeymiş gibi gerçi fakirlik, yoksul önemli şeydir bunlar maddi ya da manevi fakirlik önemli dir insana çok şey öğretir tamam biler insan hayata karşı devam da ama. kadar da özellenecek bir şey değil. Biz etkiden fakirdik. Bravo be falan diye. Ben onu yaparak kendimi sevdirecek değilim ama biz hakikaten fakirdik. Yoktu abi. Hiçbir şeyimiz yoktu. Ben ortaokula kadar okula Jaguar'la gidip geldim. Ne? Okul ormandaydı. Ne? Araba değil oğlum. Bayağı Jaguar yani. Ne? Ya. Çok zordur kullanmaz, biniyorsun böyle. Gideceğin yeri söylüyorsun, etiler. Böyle gidiyordu ya. Gidene kadar param parça oluyordu. Jaguar abi, ne durdan anlar, ne susman yırtıcı hayvan. Kırmızı yanda, hadi be. Yedi veriyordu ya. Çok yoksuluk çektik be valla. Ben masraf olmasın diye yedi yaşına kadar doğmadım. Direkt sekizden başladı. Valla abimi de gazete verdi. Çok fakirdik ya. Bir dönem oturduğumuz evi yedik. Valla Hansel ile Gretel'in annesi yapmıştı evi. Frambuazlıydı. Yani boğazana hazırdı manasında. Dünya çapında gösteri yapmıyorsam terbiyesizim. <gülüyor> Vallahi billahi. Sonra da millet diyor ki bu mu yani bu? <gülüyor> ne olacaktı ya? Ne olacaktı yani? Bazı bilinçli tüketici vardır hakkını arar ya bu mu yani şekerim? Bu canım. <gülüyor> Git gez dünyayı bakan ne görüyorsun. Alla alla. Fikir verir bazısı bence gösteriye şöyle bir şey ekle. Onu sen ekle hadi. <gülüyor> ben neyi çıkarayım diye düşünüyorum. Ekle diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ha ha tabii. <gülüyor> Gül diye anlatıyorum zaten. Başka bir amacım yok. Yalnız neticede hakikaten eleştirilere maruz kaldığım için söylemiyorum. Kendi vicdanımız sizi bunu söylüyor. Diyor ki bu ilkel bir gösteri. Bu ilkel bir gösteri hakikaten ama nasıl bir ilkel? Yani alıştığımız şey değildir bu sahnede şu anda gördüğünüz alıştığımız şey sahnede özendirici şeylerin olması. Yani sahnede olan bir tane özendirici olmalı. Burada özendirici bir şey yok. Ama özendirici bir şey olmadığını biliyor olmak ve bunu dillendiriyor olmak özendirici. <gülüyor> yeah, yeah. Yeah. Alışık olduğunuz şey sahnede danslar edilmesi, ışık oyunları binlenmeler çapanı bileceksin kardeşim. Ben ben yaparım onlara. Para bok veririm, parayı verilen lazeri veririm, saatlerce dururum böyle. Ama kime ne faydası var? Onu bileceksin. Anadolu'da böyle sahneye çıkıp oradaki turnellerde işte kuliste petişe işleyen adamsan, burada lazerle çıkmana gerek yok. Ya lazeri ver, 10 dakika ver, tut bana lazeri, lazer ışık oyunları binlenme söndür lazeri ben. Madem lazerden sonra ben lazerden önce, ben o zaman direkt ben. Hadi bakalım. Sen öyle tomografi çektiriyor, değilim ki ben lazerden. Vardır öyle diskoteklerde lazerin önünde dans eden çocuklar böyle. <gülüyor> lazerin önünde geçenleri hep böyle. Onlar MR'ı bedavaya getirenler. <gülüyor> Omurga sağlam geç abi sen. <gülüyor> Gereğinden fazla artistik, Artistik böyle çıkışlar yapmak sahneye, görkenli çıkışlar yapmak bizim haddimiz değil. Ben nene. Ama istenen o olabilir. Yani sahneyi doldurmak diye bir tabir vardı ya. Sahneyi doldurmak. Biz sahneye doldurmayı tercih etmişiz. Muaf <gülüyor> olur. Çoğal bir durum ortaya çıkar. Ben neden ne yapamıyorum? Ama düzgün olanın o olduğunu bildikten sonra problem yok. Ben çocukları bu yöne yönlendirmek, benim gibi konuşuyorum falan. Zaten bütün kötü şeyleri biz söylüyor musun zannediyor insanlar? Ona çok üzülüyorum. Hani okul kötü falan, işi kötü, bu kötü. Tamam, onlar kötüsün, sen iyi ol canım. Böyle yaptığımızdan dolayı o kedi kesenleri de biz motive ediyoruz zannediyor. Görünüm itibariyle öyle zaten. Ben İzmir'de sahneye çıkmıştım. O satanizm haberleri çıktığında. Siyah diyenleri toplayın dediler. Ben sahnede böyle kaldım. 4.000 kişi var karşımda ya. Başları da bu peze ben galiba yakalayayım. Evet. Kedi kesilir mi ya? Kediyi kesiyor. Sisteme karşı olmayı falan o zanneden gençlere çok yazık yani. Ben buraya ait değilim bari atlayayım falan. Ben buraya ait değilim. Kediyi kesiyim. Ulan ben çok mu aitim?、Burada? Bundan mücadele etmek önemlidir. Kediyi kesiyor ya. Salaha bak. Kedi kesiyor. Hem de kimin için? Şeytan için. Şeytan da çok zikindeydi abi. <gülüyor> Bunu yapmayın. Pardon telsiz karıştı. Çarkıfelek mi oldu be abi? Ben o halini çok sevdim valla. <gülüyor> Tamucanın ya oldun gibi görün ya göründüğün gibi o. Çarkıfelin o son hali bence öyle devam edecek yüzürlü böyle şahane. <gülüyor> ok yaydan çıktım bir kere anası da zattı. Bundan sonra öyle olsun keşke. Ben alıştım. Çarkıfelek kazandırmaya devam ediyor Hamdakoyun. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu bu değil mi ya? <gülüyor> Yarışmacılar falan öyle gelseler onlar da ayak uydursa çırılçıplak falan. <gülüyor> ben elimle çevirmeyeceğim bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin Mehmet Ali Bey. <gülüyor> Ediyoruz ya anasını avradımın diyor. Öyle yalvarırsan başına o gelir işte. Yardım edin. Bu yardım edin insanda ne acayip bir mekanizma değil mi? Yardım edin. Yardım edin bana. Devlet bana yardım etsin. Millet çok acayip. Ben 20 yaşında Ferrari aldım, kızdılar. Devlet bana Ferrari alsın desek, sevineceklerdi demek. O da başka bir şey. Garip yani. Devlet bana... Şimdi sihirbazlar çıktı televizyona, onlar da yalvarıyor. Devlet bize yardım etsin diye. <gülüyor> David Copperfield geldi ayağına. Devlet bize yardım etse biz de yaparız falan. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne yapacaksın?、Yani、beş top daha mı kaybedeceksin değil mi? Sanki devlet bak işi tükenmiş ya kültür bakanlığı sihirbazlara fon ayırıyor. 2 bin şapka 4 4 bin tavşan verin bunlara. Ne lan bu? Devlet yardım etsin. Devlet her şeyi yaptı da sihirbazlar kaldı anasınıza. Ne güzel bir şey devlet bizi yardım etsin hep bizim o durumlara düşmenizi de istiyorlar gizli den gizliye. Ah takımına falan çıkalım istiyorlar on sene sonra. Cemil Maz, hatırladınız mı beni? <gülüyor> hani gülüyordunuz ya. <gülüyor> Bunu istiyor millet. Tabi bir yani 170 sene yaşarsam o duruma düşebilirim. Kimsenin yardımını almadan, kimsenin fikrini çalmadan, kimsenin destek beklemeden yapılacak şey bu. Altından kalkabileceğin şeyi yapmak en güzeldir. Mesela senin neyine gerek Bolu'ya viyadük yapmadın? Yıkıldı işte. Yap. <gülüyor> Benimki de o hesaptır. Ben bu gösteriyi böyle yapabiliyorum. Dedim ya malzemem bu. İlkel bir gösteridir ama ilkel nasıl bir şeydir sana göre? Basit, aciz, çaresiz, negatif bir tanımdır. Yani ilkel. Mesela kimse şey ister. Benim ilkel bir müzik setim var. Bu, bu cümleyi kimse kurmak istemez. İlkellik öyle bir şeydir yani kötüdür. Ama içinde samimiyet de vardır ilkeli. Belgesel izleyenler bilir. Belgeseller gerçekten aptalca izlemek başka, ders çıkarmak için izlemek başkaldır. Belgesellerde görürsün yani işte ilkel ne olduğunu, ilkel böyle kabileler gösterirler. Onların daha insan olduğunu görürsün aslında. Bazıları aptalca izler belgeseli, dedim yani bütün gün aslanların hayatına bakan vardır ya böyle bakar ben. Oradan bir ders çıkmaz ki aslan onlar. Sana ne? <gülüyor> Erkek aslan yatıyor falan, dişiler avlanıyor getiriyor. Nerede görür mü şöyle bir şey? Erkek hastalığın tek derdi var, aman yele bozulmasın diye. Ormanda fen yok ya onun için. Oradan ders çıkmaz, bazıları öyle yapıyor, not alıyor falan. Bir çıta 120 kilometre hıza erişir. Haa yazıyım şurada bas. Sende ne? Çıta mı kovalayacaksın? Hani o 120 yapıyorsa ben de 130 yapayım diye bir şey yok ki. Ders çıkaracaksan o ilkel kabileyi ziyaret eden medeni dangalığa bakacaksın. <gülüyor> Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar denir ya yalan. O tamamen porselen yaptırmıştır. <gülüyor> İçindeki çirkinliği göremezsin ilk etapta. O böyle medeniyet satar sağa sola. Gider o kabileyi ziyaret eder der ki bunlar ilkel kabile. Ha ha ha falan. Ulan sen kendine bak. İlkel dediğin adam şahane bir hayat sürüyor. Çırılçıpla. <gülüyor> Samimi. Karşından gelse sana karşı ne hissettiği belli. Ha <gülüyor> ha. <gülüyor> İnietli mi, kötü niyetli mi, silahlı mı, silahsız mı?、Yani、Sen ne midir ya? Naiftir yani. Eline iki tane sopal alır, alır bunları birbirine vurur, eğlenir. Öyle bir adamdır. Nein o ana in, o bu kadar yani. O bu kadar bir şey yok. Bunu isteniş, bunu yapmıyor. Medeni dengeler kendi medeniyetini yaşamakla kalmaz, satmak ister. Bir tek onu sattığı zaman mutlu dur ya. Birinin söylemesi lazım, aha ne güzel yaşıyorsun, ona ihtiyacı var, ötekinin yok öteki, hahahaaay, <gülüyor> çırılçıplak, zor biraz ama güzel, zor çünkü mesela, kolyeni düşürmeyeceksin, <gülüyor> düşürsen bile eğilip ah geleceksin, çünkü kabilede herkes öyle gelsin, <gülüyor> herkes duvar saati olmuş böyle. Sağol kaç bilmiyorum. <gülüyor> Durmuş benimki. <gülüyor> Gizli bir tarikat olsaydık ya biz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama değiliz. O adam eğlenir abi bunu vurur bir ürünü eğlenir öteki hava aktar ona radyo gösterir bak radyo şef haberin yok A en o an a en o an Umrunda değil O adamın kendisi radyodur <gülüyor> Belki Power FM'i çekmiyor olabilir de <gülüyor>